5. hücceti imaniye ismi azamın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte Ud'u ila sebili rabbike kebil hikmeti ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak 5 noktadan ibaret üçüncü nükte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 ve kendisini sevdirmek için en cüz'îden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla cemali kemalini ve kemali cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan, bu hakimi, hakemi, hakimi zülcelalı vel cemal sana karşı kendisini her bir mahlukuyla böyle hatsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde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 Gayet muntazam ve mükemmel bir kimyaha nedir? i makine diyecek, hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. fenn ziraat diyecek, nihayet derecede mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. fenn ticaret diyecek, gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni i Aşe diyecek, gayet muntazam bütün erzakın envani cami bir anbardır. Fenni rızık diyecek, yüzbinler leziz taamlar beraber, kemal intizam ile içinde pişirilen bir matbah-ı hırbani ve bir kazanı rahmani dir. Fenni askeriye diyecek ki, arz bir ordu Her bahar mevsiminde yeni taht silaha alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş, dört yüz bin muhtelif milletler, o orduda bulunduğu halde, ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları, kemal intizamla, hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak, bir tek kumandan-ı azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor ve fenni elektrikten sorulsa, elbette diyecek. Bu muhteşem saray hikainatın damı, gayet intizamlı, mizanlı hatsiz elektrik lambaları ile tezyin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki, başta Güneş olarak, küre arzdan bin defa büyük o semavi lambalar. Mütemadiyen yandıkları halde müvazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hatsiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve maddi istihalleri nereden geliyor? Neden tükenmiyor? Neden yanmak müvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmografyaça küreyi arzdan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen hakimizülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Haşiye. Acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veya hut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa 1 milyon küreye arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün, onu odunsuz, gazsız daimi ışıklandıran Kadirüzülcelal'in haşmetine hikmetine kudretine güneşin zerreleri adedince subhanallah maşallah berekallah de subhanallah de güneşin müddeti ömründe geçen dakikalarının aşıratı adedince maşallah berekallah la ilahe illahu söyle demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor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 Bunlara kıyasen, yüzer fennin her birisinin kat'î şehadetiyle, noksansız bir intizamı ekmel içinde, hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetle, mecmu kainata verdiği intizam ve hikmetleri, en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte, küçük bir mikyasta derc etmiştir. Ve malum ve bedihidir ki,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 ve haşri yapmamakla bütün haddü hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi o Kadir-i Mutlak'ın kemale kudretine, aziz-i Mutlak verdiği gibi, o Hakîm-i Mutlak'ın kemale hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o Rahîm-i Mutlak'ın cemale rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Adil-i Mutlak'ın kemale adaletine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 Kulu Washra bu valla tüsrifu ayeti ne kadar esaslı geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele, ismi hakem ve hakim bedahet derecesinde Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Evet, madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister ve gayet güzel bir cemal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 ve şuur mahluklarından mukabele istediğinden o zii namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete karşı geniş bir rubudiyet ile mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile o zii nazarını o sanatların saniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'anı ı Azim'u Şanla O Sani Hakem-i Hakimin maksad-ı en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahüratı ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır zaruridir ve öyle eden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 Öyle de Esma-i Hüsnadan Allah Rahman, Rahim vedud, münim, kerim, cemil, rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilveyi azamla azami derecede ve mertebeyi katiyyette risaleti Ahmediyeyi aleyhisselatu Vesselam istilzam ederler. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan rahmeti vasia o rahmeten lil ile tezahür eder